Derviş kaşıkları. Bir gün sormuşlar ermişlerden birine. Sevginin sadece sözünü edenlerle onu yaşayanlar arasında ne fark vardır? Bakın göstereyim demiş ermiş. Önce sevgiyi dilden gönüle indirememiş olanları çağırarak onlara bir sofra hazırlamış. Hepsi oturmuşlar yerlerine derken tabaklar içinde sıcak çorbalar gelmiş. Ve arkasından da derviş kaşıkları denilen bir metre boyunda kaşıklar. Ermiş bu kaşıkların ucundan tutup öyle yiyeceksiniz diye bir de şart koşmuş. Peki demişler ve içmeye teşebbüs etmişler. Fakat o da ne? Kaşıklar uzun geldiğinden bir türlü döküp saçmadan götüremiyorlar ağızlarına. En sonunda bakmışlar, beceremiyorlar. Öylece aç kalkmışlar sofradan. Bunun üzerine şimdi demiş ermiş. Sevgiyi gerçekten bilenleri çağıralım yemeğe. Yüzleri aydınlık. Gözleri sevgi ile gülümseyen ışıklı insanlar gelmiş, oturmuş sofraya bu defa. Buyurun deyince her biri uzun boylu kaşığını çorbaya daldırıp, sonra karşısındaki kardeşine uzatarak içmişler çorbalarını. Böylece her biri diğerini doyurmuş ve şükrederek, ...kalkmışlar sofradan. İşte... ...demiş ermiş... ...kim ki... ...hayat sofrasında... ...yalnız kendini görür... ...ve doymayı düşünürse... ...o aç kalacaktır. Ve kim kardeşini düşünür de... ...doyurursa... ...o da... ...kardeşi tarafından... ...doyurulacaktır. Şüphesiz... Şunu da unutmayın, hayat pazarında alan değil, veren kazançlıdır her zaman.